Allah azze ve jel, ﷻ kitabini aziz, yaa iyyuhelazina amenu, ıza nudiye li Tevhid nuru ile yüzleri sürurlanan, nuru Muhammedi ile kalpleri nurlanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağbet, cemaline aşık olanlar. Nereden geldim, nereye gidiyorum diyerek geldiği yeri ve gittiği yeri arayanlar. Hakka talipler, rızaya radikler. Okulun ayet kelimesi cuma namaz hakkında bir ayettir. Biz cuma gününe durmayacağız, nude kelimesi üzerine duracağız. Nude kelimesi, ezan-ı Muhammedi'dir, okunan ezan. Birkaç söz söyleyeceğiz, insanımızın yettiği kadar, birimizin döndüğü kadar herkese nasibini dolayacak inşallah. Ezan sünneti müekkeli diyenler olduğu gibi farz diyenler de vardır. İza nû diye nida olunduğu vakitte Allah'ın zikrine Yine Gene ezanu minallâhi ve resûlihi ezan Allah ve Resûlü'nündür. Ayet-i cerime de, bu ayetlerin manasına göre farz diyenler vardır. Bu Ezin Efendi ezana başladı mı radyoların düğmeleri kapanmalı, çalgılar susmalı, ağızlar kilitlenmelidir. Ezan, din İslam'da çok mühim bir yer işgal eder. Hatta ezanı işleyen müminler, müezzinle beraber ezanı okumalıdır. Bağırarak değil de, aynı kelimeleri Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği vakitte, dinleyen de dinleyenler yani Allahu Ekber, Allahu Ekber üstlerinden. Eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah bu şekilde hayyele salah dedin müezzin la havle ve illa billah hayyele felah dediği vakitte gene la havle ve illa billah sonra Allahu ekberullah dedi beraber la ilahe illallah ve ezanı böyle şekilde müezzinle beraber etmek her Müslümana vaciptir Zira ezanı müezzin okumaya başladığı vakitte Allahü Sübhanehu ve Teala hadis-i şerifte vardır. Allahü Sübhanehu ve Teala melekleriyle beraber ezan-ı dinlerler. Allah da dinliyor ezan-ı Hatta müezzini tasdik eder Cenab-ı Hak. Allahu Ekber, Allahu Ekber dediği vakitte müezzin efendi Cenab-ı Hak buyuruyor ki Evet ben büyüyüm, benden büyük yok. Ben yüceyim, benden yüce yok. Benim şerikim, nazirim yok, benzerim yok. Kudreti i azama i muazzama sahibi yok. Şehadetinde yalan müezzin. Devam et. Eşhedü en la ilahe illallah. Efendiler burada çok incelik vardır. Tabi burada ifadesi biraz güç olur hutbede Çünkü uzun süre iş anlatmak için herkese anlatmak müşkil olur. Eşhedü kelimesi şehadettir. Şehadet gözüyle göre ne derler? Eşhedü ben şehadet ederim, tanık ederim ki en la ilahe illallah. Allah'tan başka ibadet layık bir ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Şahadet ettin. E gördün mü? Görülen şey şuurttur. Görülmeye ne vakıttan beri Müslümansın? doğduğundan beri Müslümanım. Yok. Öyle değil. Ne vakitten beri Müslümanım? beladan beri Müslümanım, Müminim. Elhamdülillah. Kali ve ne demektir? vücutlar, bedenler halk olmadan evvel ruhlar alemi halkı olundu, Halkı ki allah ve Teala ve ruhlar alemine hitap etti. Eresliyü Rabbiküm yani ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar da kalu bela dediler. Evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dediler. İşte o vakitten beri Müslümanız. Senin Müslümanlığın kalu beri devam ediyor ve Resul-i Etebi'nin sonra mı devam ediyor? He? Hani bazıları var ya zavallılar Peygamber akıllık yaşında peygamberlik geldi. Hayır peygamberlik gelmedi. Peygamber peygamber idi. Hatta Adem su ve toprak arasındaydı. Hazreti Muhammed Mustafa peygamber idi. Hatta Adem'in suyu ve toprağı halk olmamış Hazreti resul Ekrem peygamber idi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya senin demek ki Müslümanlığın ve alem-i er-ah'den i er Peygamber'in nübidi sonra. Kitaplarda okuduğumuz iyi mahallelerde Resul-i Ekrem'e hakta âl'e İsrar nübüvetini 40 yaşında emre eledi. İsrar peygamberimiz. O güne kadar halb temale gelmemişti ya. Resul-i Ekrem'e layık değildiler daha henüz. Yani, kimisi makam-ı Musa'yetti, kimisi makam-ı Ne vakit Resul-i Ekrem'e layık oldular ama Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem'in nübüvvetini ishar etmesini kendisine emre ferman buyurdu. Sonra 40 yaşında da resullüğünü emretti. Peygamberimiz hem Nebi hem Resul'dur. Her Nebi Resul olmadı ama her Resul Nebidir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin seyyidi ve efendisidir. Kıyamet gününde bütün peygamberler resul Ekrem'in sancağı altına cem olacaklardır. Öyleyse şahadetimiz nereden başlıyor Şahadetimiz Daha alemi ervahtan. Anuşun kitabullahı dinleyen, güzel sesi duyan kimse kim olursa olsun hatta hayvanlara bile iyice eder güzel ses. Hayvanlara bile iyice eder güzel ses. İşte o alemi ervahta Cenab-ı Hakk'ın en esdübira büküm hitabını duyanlar, anlayanlar güzel sesin mevcuddurlar. Orada kulaklarını gafet olan alabilir. Onlar müstesna. Ha talik şimdi. Şey. Eşhedü en la ilahe illallah dedim ezin. Ey müezzin şahadetinde daim ol ve kaim ol haksın ve gerçeksin, benden başka ibadet ederek hiçbir ilah yoktur. Hatta Cenab-ı Hakk'ın nasıl dinlediğinde Peygamberimiz söylüyor fakat burada söylersem hop yanlış anlayabilir. Yanlışlığa mahalleler olmak için o şeyi soramayacağım, geçiyorum bu kadar. Eşhedü anne Muhammedur Resulullah İyi dinle. Eşhedü anne Muhammedur Resulullah Eşhedü ben şehadetim. Anne Muhammedur Resulullah Resulullah muhakkak Allah'ın resuludur Hz. Muhammed Mustafa. Evet şahadet ey müezzin, ilan et şahadetini de... Resulüm benim, sevgilim Muhammed'im, benim Resulümdür. Şahadetini yalan edeyiz. Hanyâle salâh, salaha gelin, salâha, salâh, salâh... Salâh, refah, refah, felâh, necat... Huzura gelin huzura, ol mahbubun, ol mahbubun, ol mâbudun huzuruna gelin. Kim ki Allah'a kıyama durdu... Onlar Cemalullah'a görecekler. Sen Cemalullah'ın, ben Cemalullah'ın ne olduğunu bilmem. Lisanla söylüyoruz yalnız. Onu Allah'a aşık olanlar görürler. Kanyalel felah felaha gel, felaha gel. Birinci felah müminlere. Birinci selah müminlere. ikinci selah cinlere cinni Müslümanlara. Yahut ikincisi kafirlere. İmana davet Kanyalel felah birincisi müminlere, felaha geliniz, necata geliniz. İkinci felah Cinni müminlere Yahut kafirlere felaha çağırıyor daima Kur'an genç ve dinç. ruhu Muhammed baki kıyamet gününe kadar Hatta Muhammed hatilmekşi beni diyor ki bir an biz Cemali Muhammed'ten diyor olsa kendimizitediyle parlarız diyor her daim hudur ne değilyim diyor Aman Resulullah'a çok muhabbetimiz çok muhabbetin imanın Kemali ondadır Aklıma geldi söyledin geçmeyeceğim Hazreti bayezid Bistami ki meşhur bir veliullah'tır bu zat-ı muhterem, bilenler bilir, bilmeyenler de öğrensinler, veli demek Allah'ın dostu demek. Allah'ın dostu ne olduğunu Allah'a dost olanlar bilirler, kendi çapında, kendi miktarında. Tarifi müşkildir biraz, tarif edilmez. Bazı şeyler var, tarifi olmaz. Dicle üzerinde, köpünün üzerinde mu çocuklar oynuyorlarmış, kazı dişe başını sokmuş, oraya ne yapıyorlar diye bakmış, iki tane kukla kukla yapmış çocuklar. bebek bebekler yani. Birinin ismini Muhammed koymuşlar. Birinin ismini Ayşe koymuşlar. Kız çocukları düğün yapıyorlar. Sormuş Hazreti Şeyh. Bu nedir? Ne yapıyorsunuz? Muhammed ile Ayşe'yi evleniyoruz demişler sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyh fena ile asa bozulmuş ve asasıyla vurmuş her iki kuklayı da yani bebeği nehre atmış. Nehre atmış. O gece cenab Peygamber'i görmüş sallallahu aleyhi ve sellem. Ey! resul Ekrem'i e aslında Efendimiz o bayizli bir İslami gibi koca yüz vermemiş. Ona karşı biraz gadatlıca. Demiş anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben böyle bu şekilde bana, yüzünüzün bu şekilde asıl olduğunu görmemiştim. Şimdi yani. Kusurum dediğince benim ismimle ve ailemin ismiyle isimlenen bebeği hakaret ederek topayla vurdun, nehre düşürdün demiş. Senin yüzüne güleyim mi demiş. Acaba atabildin bindin mi? Muhammed Mustafa'ya çok muhabbet edin. İş oradadır. Sekiz cennetin kapısı oradadır. Sekiz cennetin niftahı oradadır. Allah'ın cemalini görmek isteyen oradadır. O kapıdan girersen görürsün. Onu seversen Allah'ı seversin. Hz. Allah Resul-i e muhabbet, Allah'a muhabbettir. Resul-i e ihanet, Allah'a ihanettir. Sonra, Allah'a ekber, Allah'a ekber, Bir de bunun için bu şeyi biz, bu ezan-ı Muhammedi'yi şöyle alalım. Bir davetiye,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 Sonra felaha gelin, felaha gelin, salata gelin, davet. Felaha gelin, salata gelin, sonra altına imza var. Kim? Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Daveti ilahiye. Daveti ilahiye. Böyle bir hadise olduğu vakitte mescitte, sırası gelmişken söyleyeyim, de, yeri değil ama, canı mescidden çıkarken elinizi böyle tutunuz, öyle çıkınız içeri. Şu şekilde. Burnunuz kanıyormuş şeklinde derim böyle. Sırası gelmişken söyleyeyim ki hatırınızda kalsın diye. Ha. Evvela diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birincisi. Ben miraca çıktığım vakitte maverail arş ezan okun diyor. Ezan dinledim diyor. O vakit daha ezan okunmamıştı. Arşın maverasında Bülent ve ile ezan okundu. Semavatta diyor. Bu ezan kalem diyor. Daha Miraçta ezan sonra, Medine'den sonra, Medine'ye hizmetlerinden sonra, Medine'yi tesir ettikten sonra... Namaz vakitin tayin için konulan bir kaide. Fakat daha Medine'ye gelmeden Cenab-ı Peygamber mirac etti. Kâbetullah'dayken o vakit diyor ki Mâverâil-i Arş, Mâverâil-i Arş, ezan-ı Muhammedi'yi ben diyor. İki, Medine-i Münevvri sonra Eshab-ı konuşma oldu. Ezanın tarihçesini söylemek istiyorum. Kulağında kalsın parça. Bir, ezan ne demektir? Kalkar bir ecnebiye sorar sana ezan nedir diye bakma suratına böyle yabani yabani. Sormuşlar da her şeyi Almanya'da giden deleganın birine, talebenin birine mesel demişler. Ses çıkaramamış, susmuş. Vallahi bizden daha iyi geliyorlar yani. Yapma ya, biraz din diyanetini ara biraz, ya abayecadını ara biraz, ya sor biraz. Kahvelerde kağıt oynuyorsun, bir şey dediğim yok, ne yapacaksın ya? Erkeğin yapacağı kendine ait. Sonra çok pişman olursun, iş başka. Paranı işkiliye fiskeye verirsin, ona da karışmayız. Çok pişman olacaksın sonra. Ömrünü hebaya veriyorsun ki milyonlar versen bir saat ömürünü geri alamazsın. Milyarlar versen, bütün dünyayı versen. Ama ya al kitap veren biraz bir şeyler oku, hazır. öğrenmeye çalışıyor. Sonra demiş ki, Alman kızı sen Türksün değil mi? Ha Türksün. Senin meselin Hanefi'dir demiş yazmış. Alman kızı biliyor. Benim ötekin mescide bir akşam gelmişler bizim ihvandan birine sormuşlar Efendinin yanında kim oturuyor diye. Tabii bizimki bir şey atmış, yalandan söylemiş galiba. Demiş ki erzenciye de, yok demiş seni söylediğin yerlerde orada şu oturur şu gitmiyor oturur demiş suçlu da olan diyor oturur demiş suçlum diyor yapmayalım mı böyle yani senin cettin 22 yaşında İstanbul'u fethetti bizim 26 yaşında çocuk bu tabetesini almasını bilmiyor olur mu böyle şey? senin cettine nezline cildine yakışıyor mu yani olmaz bak biraz, biraz biraz bir toplayalım canım bütünlük dağıldı yapmayalım böyle bu, doğru değil bu iş sonra iyi olmaz bu iş. Allah bir şey yapmıyor diye gidersen böyle bir şey Allah bir şey yapmıyor diye bir gün yapar sonra Cenab-ı Hak. Düşün bir kabülcene su damlasa böyle damlaya damlaya bir günü kap taşar. Allah çok geniş, cenab rahmetlidir. Yani sana anlatmak istiyorum bunu. Sabreder eder eder bir gün ansın tefene yumruğu vurur. Öğrenciksin ezanı mesela. Ezanını, Kur'anını, Kur abdestini, namazını. Ya yaklaştı. Güneş gururuna eriyor yaklaştı. Ha, ben gençim ben de gençtim. Ölenler, çürüyenler de gençler. Ne diyecek şiddetler? Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi ezanın tarihçisini anlatıyor. Dediler ya Resulallah namaz vaktini çalışıyorlar şimdi saadetselam. Tüfeyle adam yok. Müslüman da olmaz. Herkesin çalışması lazımdır. Alnının teriyle. En tatlı, lezzetli, zevkli yemek alnının teriyle kazandığını yemek Allah yoluna onu infak etmektir. Onun lezzetine alınarak, hadi gelir iş. Çalışıyorlar. Ya Resulullah! Namazılara bırakmıyorlar ama. Namazı bırakan yok hiç. Hiç namazı bırakan yok. Cenab-ı Hazreti Ömer radıyallahu anh kölelerinden kim namaz kılarsa onu azal edermiş. Aklıma geldi, şöyle yerden geçmiyor. Kölelerinden hangisi namaz kılarsa onu azal edermiş. Köleler de mahsustan, münafık olduğu halde içi kafir, dışı mümin, namaz gösterilermiş ki, Hazreti Ömer affetsin, Hazreti Ömer'de onları azal vermiş, sonra demişler, emirel müminim, bunlar hakkıyla iman etmiyorlar, şey, seni biliyorlar namaz kılığına azalıyorsun. Gösteriş gösterişini yapıyorlar azal alalım.'' diye. ''Allah için alamıyorum demiş. ''Barak, Allah için aldanayım ben.'' demiş. ''Fefah.'' ''Bazen Allah için aldanıver.'' Çok Allah için aldandık ama biraz daha aldan Allah için. Zara etmeyeceksin. Mütabatını Allah verir. Çünkü Allah herkese niyetini görür, haberini verir. Sevabını verir yani. Gene sahabeden birisi, ikinci namazı vaktini kaçırdığı için Resul-i Ekrem'e namaz kılamadığı için tarlasından meşgul oluyormuş. Geldi peygamber namazı kıldırmış ikinci namazını. Dedi ki bu tarla beni Resul-i Ekrem'in arkasından bir vakit namazından beni men etti dedi. verdi. Bu insanlar. Onun için imanın temali yırak. Cennet mi istiyorsun? Zat cenneti mi? Sıfat cenneti mi? Efal cenneti mi? Ne istiyorsun? Hazır hepsi. Senin için hazırlandı. İbaşı adam olmaz. Hayvanlar bile sabah ediyor Allah'a. Bir şey yok ya Allah'a tespih eylemeye, ben gencim biraz daha yaşlanayım, sonra namaza başlayayım falan. Bırak bunları, ya çıkarsın ya çıkmasın sabaha, Haberim var mı onda? Aklını başına al, Cenab-ı ibadet, elinden geldiği kadar, elinden geldiği kadar. Lisanını kötüye harcama, Allah der. Başka bir şey söyleyeceğin, Allah Celle Celaluhu olacak, Evet, Resulü Ekrem'le raziallıkla, Ya Resulallah, namaz vakti ne şey demiyoruz. erken gidiyoruz, bazen geç kalıyoruz, falan. Bir tayin yapalım dediler, tayin ederim. bilirim ki namaz vakti geldiğinizde. Sahabeden bazıları dedi ki ya Nebiyallah, ya Nebiyallah, ateş yakalım, duman yapalım dediler. Duman çıktığında halk tarlaların içini bıraksın, camiye konusun dumanı görünce. Ki kıyı zamanına bunun başka türünü yapıyorlar şimdi dışarlarda Kandil yakıyorlar köylerde, falan, uzak tarlalarda görsünler diye, akşam azanı iftar vakti bilsinler diye. resul kabul etmedi bunu. Mecursiler dedi, Ateş yakarlardı dedi, ibadetlerinde, ona benzeriz dedi. Benzememek lazım mecusiyle. Sonra ya, bir kısım dediler, ya Resulallah biz dediler çan çanalım. Onu da peygamberimiz kabul etmedi dedi ki onu Hristiyanlar yaparlar. Onlara Hristiyanlara benzemeyelim. Sonra bir tanesi dedi ki, ya Resulallah boru öktürelim. Netir, boru öktürelim dedi. Efendimiz onu da kabul etmedi. Onu da Yahudiler yaparlar dedi. Yahudilerle çağırlarmış ibadete. Bu akşam öylece ayrıldılar. Kırk sahabe... 40 sahabe aynı rüyayı gördü o gece. 40 sahabe. İçinde Hatice Ömer de var, bir tane Diğer sahabeler de var. Bir zat gördüm diyor, elinde böyle bir boru gibi bir şey vardı rüyamda. Hepsi aynı rüyayı görüyor, 40, 40, 40, 40 tane sahabe. Elinde boru gibi bir şey vardı, bana satar mısın onu diye sordum. O zat dedi ki, ne yapacaksın bunu? Biz bugün Mescid'de Resul-ü Ekrem'le görüştük. Namaz hakkında tahir için bunu alıp ben öktüreyim dedim. O dedi ki bana bundan daha hayırlısı var dedi. Yüksek bir yere çıktı, kıbleye karşı döndü. Elini kulağına koydu ve Ezan-ı okudu. Sonra uyup indi birkaç adım yürüten sonra kâhmet etti. Bildiğimiz namazı. Birisi uzak okuyoruz, birini kısa kısa. E bir, kadık salak diye ilave etti. Kırk sahale bunu böylece gördüler. kuzuru Saad'e geldiler. Bir tanesi anlattı. Der ki Hazreti Ömer geliyor olmuş haber vermeye. Dedi ki kimdi o biliyor musunuz Cenab-ı Peygamber? Bilmiyoruz ya Resulullah. Allah ve Resulü bilir. Cebrail Aleyhisselam dedi. size dinizi talim ettin. Bu şekilde göründü. Ve böylece Ezan-ı Muhammedi bir vazifeler. Cenab-ı Peygamber ezanı işittiği gibi Hazreti Bilal-i Habeşi'ye talim etti. Bilal-i Habeşi çok siyah yüzünciydi yani simsiyahtı yüzü. Hatta sormuşlar. Demişler ki, ya bilal Habeşi'nin yüzü pek siyah. Bu nedir bu kadar siyah olmasına, sebep nedir demişler, iyi yine Pek üzere gittiği için söylemeden geçmeyeceğim. Buyurmuş ki, onun siyahlığı yarın cennette huri kızların yanağına ben olacak demiş. Bilal-i Hatta Miras Tavak'a demiş, Cenab-ı Peygamber Hazreti bilal Habeşi'ye, ya bir sana Kureyşler kız dermezken, kadınlar senden Kureyş'ten evlenmezken, senin hurilerini gördüm demiş cennete demiş. Sana verilen cenneti gördün ve hurilerini gördün deyince ağlamış Biyala Habeşi. Ya Resulullah ben cenneti cennetini afiyim. Senin cemalin bana kafi demiş. Salallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem'in böylece hosnur etmişsiniz. Sonrası onunla itibaren ezan başladılar. Bila Habeşi ezan okunuya başladı. Peygamberimizin dört mevzini vardı. Birisinin gözleri idi. Biyala Habeşi sesi gayet de güzeldi. Ve gülen de avazıyla okurlardı. Efendim ezan bu şekilde emroldu. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Muğde-i kelimesine koydu ki biz de sünneti müekkeledir. Hatta bir Müslüman şehri ezanı terk etse, okumasa Müslümanlar ezanı, o köyde, o karyede, o kazada ezanı terk esteler, orası cevredir yani ezan okuması geçiyor. Cevredir yani ezan okuması o kadar mühim ezan meselesi. Şimdi ingerir. Mühim ehem, mühim olduklarından birkaç saniyesi söyleyeceğim. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki kulağını benden yana ver. Ezan-ı Muhammedi'yi okunduğu vakitte Bağdat'ın Ezan-ı Muhammedi'yi okunduğu vakitte Bağdat'ın fasıkları çalgılarının neylerini, dümbeleklerini kesmiyorlardı Ezan-ı Muhammedi'yi dinlemek için. Alınıyorlardı yani. Laubali olmuşlardı. Allah kavmi Nuh'a tufan gönderdi. Suyla onları garg etti. Bağdat halkına ateş gönderdi diyor. Hülavı geldi çünkü. Bağdat'ın Ecemi'de Ecemi'de Ecemi'den geldi. Hülavı hangisi olabilir mi? Ateş deryası geldi diyor. Onun için ezana hürmet ettiğinden mutlaka belalarını bulurlar. Haber veriyorum, tekrar tekrar ediyorum. Onun için evinde ezanı kumaya başladığında radyo, madriyona hiç kısarsın. Televizyonunu, melevisyonunu kısarsın. Konuşmayı terk edersin ve kendini ezana verirsin. Ve müezzinle beraber Allah'a şehadet edersin Cenab-ı Hakk'ın vahdani ziltine. İki, eskici ayakkabı dikenmiş, ezanı Allah'a hürmet verdi mi? Eli böyle kalırsa böyle kalırmış. Bu şekilde böyle ise böyle kalırmış. İğneyi batırdı yine batırdı gibi. İğneyi çektiyse böyle kalırmış. Ezan bitirseye kadar müezzinle ezan okurmuş. Hiç çıkımlamazmış böyle. Böylece şey müezzin devam etmiş. Eh, meslek meselesi bu. Allah'a aşk, peygambere muhabbet, din İslam'a hürmet. Öyle meselesi bu. Edepsizleri huzura almazlar. İslam'da edep en mühim şeydir. Huzurdan manası ne huzurullaha ne huzur resule görebilirsin. Ne huzuru aşka gelebilirsin. Edep, her hususta edep lazımdır. Elne, bedne, sahip ol. Sen şey enerji böyle devam etmiş. E aşk mı ya? E İslam'a hürmet ya? Elbet. Rabbimize itale edeceğiz, hürmet muhabbet edeceğiz. Ölmüş her fani gibi. E ona var sana yok değil. Sen de öleceksin, ben de öleceğim. Bir adam ölümden imtihan almazsa, vaadine saat duymazsa ölümden o adamlar hayır gelmez. Hz. İsa geçiyormuş, söylemedin geçmeyelim, bir sürü koyun gördü, orada kulu koyunun kulağına bir şey söyledi ve gitti. O koyun o günden itibaren İsa peygamber, İsa ruhullah bir şey söyledi koyunun kulağına. O günden itibaren koyun su içmez, ot yemez oldu ve hayvan günden gözyıflamaya başladı. Ertesi gün, sordu, Hazreti, ya, ertesi gün sonra Hazreti İsa Aleyhisselam bu koyuna ne oldu diye sorduk çobana. Tanımadı adam İsa peygamberi çoban. Bir adam geldi onun kulağına bir şey söyledi. Koyunun kulağına dedi. Ondan sonra bu hayvancaz bu hale geldi. Acaba ne söylemiş İsa peygamber koyunun kulağını? Ölüm var demiş. Koyuna böyle tesir etti. Bize tesir etmiyoruz. Bu İsa peygamber bir koyuna böyle demiş. İslam şeyhlerinden büyük aşklardan birisi bir sürü koyuna bağırdı bir sürü koyuna hitap ederek kül nefsin zayikatı nef diye o güne itibaren o bir sürü koyun ot yemediler, su içmediler halake mahkum oldu, hak oldular ha, her nefis ölümü tadacak demiş bu ayeti okumuşmuş mesai kül nefsin zayikatı nef şimdi gelelim, hani ona var bana yok, biz ekseriye öyle diyoruz. ki herkese var, öldü bize yok bir şey var, sana da bana da var o eskici ölmüş, götürüyorlarmış ezan başarmış, Allah'a eklediğince cenaze çakılmış imkanın bir Cenaze bekledi. Neyi bekledi biliyor musun? Ezan bitinceye kadar. La ilahe illallah dedi müezzin. ota yürüdüler. Yine bir tane daha söyleyelim hadi. Zinnun-u Mısri Hazretleri din cenazesi gidiyordu. Müezzin ezana başlayınca Hazreti Şeyh Zinnun-u Mısri tabuttan parmağını çıkardı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in Abdühü'rün. Birçok adam düştü. Ruhu teslim ettiler. Korkuladı. Ezanın sonra kulda aşağıya indirdin. geldi mi? Bu kadarı. Ezanı Muhammed'i bundan böyle hürmet edeceğiz. Abdestsiz gezmeyin. cenab gezmeyin. Gençlere söylüyorum. Senin abai ecdadın on karış, buzu kesmiş, kusabdısı alınca zengaz gününde Cenab-ı geziyorsun. Çar demiş Yo son paşaya Allah rahmet eylesin, gazilerimize, şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bir avuç askerle koca Rus orduları nasıl durduğunu demiş, paşa demiş. Ve kılıcını almadı Galca Osman Paşa demiş, çağı. Ayakta karşı kendisini. Takdir etti yani, kahramanlığını. Sabahleyin erken kaldırırsan sana gösteririm demiş. Sabahleyin erken kaldırmışlar, bizim Osmanlı askeri, Türk askeri, Tuna'nın buzunu kırıyorlar, 18 karış buzu yıkanmak için. Nedir bu demiş, bu içerisinde kırıyorlar, suya girip çıkıyorlar. Demiş ki, bizim itikat ve imanımıza göre, bizim dinimize göre böyle böyle halde olanlar yıkanmaları lazım gelir. Bunların başına bu iş gelmiş, onu yıkanıyorlar. İşte bu asker seni durdurur demiş. Allah. Sen yaz günde yıkanmaktan kaçınıyorsun, topraktan halkınlığımı dağılacağım diye. Kokulu şorapların camiye gelme. Kokulu şorapların eğer çıkarırsın, tertemiz yıkarsın, akı satana namaz Soğan, Samsak yiyen, sabzak yiyor camiye geliyor. Olmaz öyle şey. Ve Karim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, dikkatliyorum. Men ben İçinizden her kim ki soğan yedi, sarpsak yedi, parasa yedi kokulu şey mescidimize gelmesin diyor Peygamberimiz. Yahut arkada kılar tek başına namazı. En geride kılar. Halkı incitmeye hakkın yok. Küllü muzîn finnâr her eziyet verici cehennemdedir. Üçüncüsü namaz kılarken halkın önünden geçiyorlar. Ne kadar günah olduğunu bilsen 40 sene beklersin. O adam namazı bozmazsa eğer 40 sene beklersin. O kadar günahtır. Ama namaz kılan da böyle yol olsun durmamalıdır. Kendini sütüne ayırmalıdır. Kendi kafette olanlar da namaz kılanlarda. da. İki, cuma günleri gusuf ateşiyle canine yiyiniz ve kokular sürünüz. Biraz erkence geliniz. Efendi işte okuyan yok, dua eden yok, sana kağıtı gelir. Kendi kendini düşün. Ne olacağını tefekkür eyle. Tefekkür eyle ibadettir. Bildiğin sureleri okursun kendi kendine. Erkence'yle biraz. Dışarıda çan çan yapacağına hiç bizim süreye söz ver. Allah'a kılacak, peygamber İngilizce sözler söyleyeceğine camiye erken gel biraz. güzel bir seni giy. Kokular sürür, pis koku değil, güzel koku sürür. Kokulu ayakların caniye gelme. Dur, fazla fukara olurdu, hem çıkarırsın, o çorabı sararsın, dışarıda bırakırsın bir yerde, Ayakların güzelce mi çıkar, en arkasında namaz kılarsın. Ön sapa geçemezsin. Pijamayla namaz kılmak evde cahidir, camiye gelemesin Pijamayla camiye namaza. Ramazan geliyor şimdi. Evde kılabilirsin Pijamayla namazı. Hatta bir adam göbeğinden. Diz kapağının altına kadar bir peşleme sorsa öyle oldu. Hadi namaz kılabilir, evde. Ama kalabalık içerisine kılamaz. Cemaat, hürmet lazımdır. Geçiyorum. Cuma namazını tekrar ediyorum. Her cami Allah'ın bekleridir. Cuma namazına gelen zebat, Cuma namazının evr sünnetini kılmalı, son sünnetini kılmalıdır. Eksik namaz bırakmamalıdır. Bazı kimseyi görüyoruz, Cuma namazını kılıyor ve hemen kaçıyor. Soruyorsun, ben şahidim, sünnet kılamam, öyle değil. Sen Şafii'de senin kazaların çoktu sünnet kılamadığına göre. Niye kıza kılmıyorsun? Birer birer kıldırılacak. İkmal edecek namaz kabirde falan haber vereyim. ya. Yani. Kurtaramazsın bacayı. Namazsız bir adam cennete gitmiş. Namaz kılmadan bir adam cennete gitmiş. Onu da Efendimiz söylüyor. Ben söylemedim. Uhud'da harpaşlı Yahudiye okumuş Tevrat'ta bu peygamber demiş, hatta. peygamber inkar ediyor bu sebeple. Uhud'ta harp olacağını göstere, görmüş Tevrat'ta. Koşarak gelmiş hemen şehir düşmüş. Peygamber uyumuş ki i̇şte hiç namaz kılınan Cennet'e giden muzu attırırır. Namaz kılınacak. Hem de hudu, husu ile. Hem de seve seve Allah'a secdeyiz. İnsanın en yakın Allah'a yakın olduğu yer neresi bilir misin? Secdedir. Allah sana senden yakındır. Sen Allah'a uzaksın. Senin en yakın olduğun yer secdedir. Ya Rabbi, mübarek aylar hürmetine bizim kötü... Kötü ahlaklarımızı, ahlakı ı Muhammed'e tahvil ettirdiğin eyla. Bize ibadet lezzeti ve zevk ibadet zevki muhabbet zevkleri Ellerimize cömertlik sıfatını, ihsan-ı inayet buyur ve göğünümüze zevk ver ya Rabbi. Fukaranın göçesini silmekten bize zevk duyur. Acı doyurmaktan bize zevk duyur. Süzüle su vermekten bize zevk duyur ya Rabbi. Suyu kesenlerden bizi yapma. Halkın ekbeğinden oynayanlardan bizi yapma ya Rabbi. Güzel bir hayatla bizi yaşat. Dünyamız senin dininle, dininle tezgin olsun. Ahadimiz senin aşkıyla müzeyen olsun ya Rabbi. Valla yedin ila dairselam.